35. konu, Ambin mürenin Mürre'nin Resulullah'ın peygamberliği hakkında bir rüya görmesi, Ambin bin Mürre'e şöyle anlatıyor, kavmimle beraber cahiliye döneminde hacca gittim, Mekke'de bulunduğum sırada rüyamda Kabe'den bir nur çıktığını gördüm, ben onurun aydınlığında Medine'nin dağı ile Cüheyni'nin Eşar isimli dağını gördüm, bir de baktım ki onurun içinden şöyle bir ses yükseliyor,